Burada bir ince şey söyleyeceğim size. Çok iyi dinlerseniz çok iyi olur. Anlatabilirsem ben memnun olacağım. bazıdan günah işlemek ister. Günah işleyeceği vakitte önüne bir mani çıkar onun. Yapamaz o günah abi. Mani çıkar yani bir şey olur. Sevinsin o adam. O adam bayram göbek atsın. Allah'ın sevdiği kuldur o. Allah sevdiği kullara günah işletmez. Önüne bir mani çıkarı verir. Ambulun çıkar, teyzesi çıkar, yengesi çıkar. Bir şey çıkar yani. Sevmezse bırakır ne yapası yapsın diye. Kimi severse ona bir mani çıkarır mani yaptırmaz o günahı ona. Buna da tezkire-iabbani derler iki katta. Akaidde. Akaid derslerinde. Yani.